Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ali İmran Suresi, 144-200. ila Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 144. Ayet Muhammed sadece bir Rasuldür. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde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 onu öldürdüm diye yalan yaymıştı. Bu yüzden asap paneye kapılmıştı. Bunun üzerine bu ayet indirildi. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince başta Hazreti Ömer radıyallahu an olmak üzere sahabe müthiş bir üzüntü içindeydi ki Hazreti Ebubekir radıyallahu an bu ayeti okuyunca hepsi gerçeği kabullenip sakinleştiler. 145. ayet. Allah'ın izni olmadan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 Açık bir sapıklık içindeydiler 165. Ayet Bedir gazvesinde Kafirlerin başına musibetin iki katını getirdiğimiz halde Uhud gazvesinde Size bir kat musibet gelince mi Peygamber bizimle beraber Ve biz de Müslüman olduğumuz halde Bu nereden geldi dediniz De ki O bela Kendi tarafınızdan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 Halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu topladılar. O halde onlardan korkun deyince bu söz onların imanlarını arttırdı da Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler ve sefere çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemli 70 kişi Ebu Sufyan'ın Uhud'dan sonra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 Akla selim günahlarla veya tevhidi bozan şeylerle kirlenmemiş, vahiy ile birleşen buna göre düşünebilen, nefsi esiri olmayan akıl anlamındadır. 191. ayet. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah'ı anarlar.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 Allah'a yapılacak duanın ilahi bir örneği ve ifadesidir. Caferi Sadık radiyallahu anh, Kim bir derde veya musibete giriftar olur veya olacağından endişe eder de, beş defa Rabbena derse, Allah o kişiyi lütfu ile selamete çıkarır demiş ve sonra da ayetleri okumuştur. Hasan-ı Basri de bunu teyit eder.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 bize sıkıntı içinde izlemeleri üzerine yüce Allah gerek peygamberin şahsında burada gerek diğer ayetlerde müminlerin izleyecekleri hareket tarzını açıklamaktadır. 197. ayet. Bu inanmayanların refahı pek kısa bir faydalanma ve eğlence. Sonra varacakları yer cehennemdir. O.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 Nöbet halindeymiş gibi bekleyin cihada hazırlıklı olun ve Allah'tan korkun emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Ali İmran Suresi 144 ila 200. ayetleri dinlediniz.